dance of of flat what dance of our flat Radyo 20'de sesmolar sabahlar devam ediyor sevgili sana severler 25 Eylül çarşamba sabahında birlikteyiz 25 Eylül Fahir'in doğum gününden hemen önce yok hemen sonra hayır doğum günü ya bir doğum günü hoş geldiniz efendim üstlüyoruz hoş bulduk doğum günün kutlu olsun benim için de çok heyecan verici çünkü hayatımda ilk defa 40 yaşında biriyle arkadaşlık yapıyorum hoş geldiniz <gülüyor> çok teşekkür ederim çok sağ olun gerçekten zor senin için de yeni bir süreç başlıyor benim için de tabii yeni bir süreç yaşanmışlıklar falan filan Bilgin... bize biraz ...anlatır mısınız? Bize birikmişlikler görmüş. deriz biz mesela... ...birikmişliklerdir. Tortu mu? Yaşanmışlıklardan yani. kalan bir tortu mudur 40 yaş? Ee, bir tortu değildir de bir kaymaktır aslında... ...hani altta birikmez de üstte kaymak tutar derler ya... ...odur 40 yaş aslında... Dikkat ettiysen biraz değişir. Başka değiştir. bir şeyler ne var mı? Yani ne bileyim 40 yaşla beraber. <gülüyor> 40 yaşla artık ya yemiyorum, yoğurt yemiyorum. Hiçbir şey yemiyorum. <gülüyor> Oran buran <gülüyor> patlak veriyor. Ne yapacağız bilemiyorum. Ve işin ilginç tarafı 40 yaşınıza bıyıklı girdiniz. Bu da bize ayrı bir... Umut verdim. Evet, evet. Hiç farkında olmadan bıyıkla girdim yani. Hiç öyle bir niyetim yok. Kırkına bıyıkla girenin bir daha bıyıksız olma şansı var mı? Yok mu? Teşekkür ederim. <gülüyor> Şimdi bu saatten sonra yok. Yani ben de son dakika golü yedim diyebilirim. Ee, çünkü yani bu saatten sonra bir değişiklik yapmanın manası yok. Manası yok. 40 yani... yaşına kadar bıyıklı gelmiş bir adam. <gülüyor> Artık bir o zaman dedikodu da... çıkacak. İşte Fahir, gençleşmeye mi çalışıyor, çalışıyor falan filan diye. Erken yani. andropoz. Orada golü yedik. Orada golü yedik. Orada yapacak bir şey yok. Ama... Şimdi yayından çıkıp deri pantolon sonra motosiklet takmaya Vallahi yapacağız. aynen öyle. Aynen öyle bir motosiklet. Durumum da yok. Şimdi ucuz bir şey. Ucuz yollu bir şey. O zaman deri pantolonun da suni deri olan. <gülüyor> aynen ucuz yollu bir şey. Toplamda tahmin ediyorum 500-600 lira bu işi hallederiz gibi geliyor. Yani hem bıyık hem deri kıyafetler içinde bir adamdı. ben onu bir filmde görmüştüm. Çok da güzel bir filmdi. <gülüyor> neydi o filmin adı neydi ya? Polis Akademisi'nde. <gülüyor> öyle güzeldi. barları vardı onların. <gülüyor> evet Çok güzel ya. takılıyorlar. Mavi Papağan barıydı değil Hı -hı. mi? Biliyorsun değil mi Ankara şehrimizde zamanında Mavi Papağan diye bir bar açıldı. E bizim dükkanın dibinde de papağan e... yok muydu? Hayır mavi hay hay. Papağan mıydı? Orası işte. Orasıydı zaten. Şimdiki kebapçı olan yer zamanında Mavi Papağan'dı. Hiç motor görmedim görmedi onu. Hiç. Hiç. Gerçi Mavi Papağan şeyde değil mi ya? Rik'in kafesinin karşısındaki yer Casablanca'da. Casablanca'da da mavi papağan vardı öbüründe de mavi. Demek ki. Demek ki mavi papağanlar bazen iş yapıyor bazen, bazen yapmıyor. yapmıyor. <gülüyor> Derdi Casablanca yeri önemli ya önemli olan yeri. Casablanca merkezde. Şimdi akıllarında soru işareti olanlar vardır tam 40 mı nedir ne değildir diye. Şöyle, bitti değil mi çünkü sen şimdi, geçen yıl 40 oldum diye konuşuyordun biz 40. de olmadın diyorduk oldum oldum diyordun. Bu sefer artık tartışacak bir, şey artır, bir şey yok. 25 9, 1973 Yukarısı 25 9 2013 çıkar. çıkar birbirinden. 30. 40. yıl. Belki 40. yıl. Bu ortada. Yani bu daha ne ne olacak ya. Oy, oy vallahi 30 yaşımı kutladığımız gün daha dün gibi o programımızı dinleyebilir miyiz? O programdan hemen bir parça çıkarıyorum ee, şöyle bir konuşman olmuş E tabi 30 yaş diye demek <gülüyor> 30'da da bir şey olmuş biraz. 30'da da o aslında değil, pırıl pırıl çocuktum ben de benim bu her on dönem bitirdi Peki ee, 40 yaşında Fahir sormak, Önç sormak olarak 20'li yaşlarındaki bıyıksız faire dönüp ne demek istersin? Ayaklar baş başla ayak oldun. <gülüyor> ne diyeceğim ya? Ne diyeceğim? Peki 20'li yaşlarındaki Fahir... Evet. Gelip sana bir şeyler demeye kalksa, bir şeyler anlatsa. Hı. Şey diye mi dinlersin? Hı -hı kes zeka falan diyemem. Yok, yani kendime söyleyemediğim bazı ha, kendim, kendim olduğum yani. için geri zekalı derim ama 20 il yaşlarım. Yani zevzek zevzek konuşuyor derim. Ha her şeyi hallettin de dedim. Bir bu eksik kaldı. Neyse canım Tebessüm ederim. Tebessüm Başını şeyim. okşarım. Cebine de bir bugünün parasıyla 600 lira kadar. 600-700 lira. Deri pantolonu vereceğim parayı koyarsın. Şimdiden koy, onda daha güzel bir de değerlendirsin. Allah diye <gülüyor> kaç ben, benim de tanıdığım 20 yaşta Bir tane bıyıklı adamla konuştum, bana para verdi de, dediğinde ben de şeydim. <gülüyor> ne yapmanı istedi senden diye de sorarım Vallahi. Çünkü aynen. 20 yaşlarında öyleydin sen. Evet, vallahi cılıp gibi adamdım yani. Para yani. için de yapmayacağın şey yoktu o dönem. On takla atardım neler ben. Neler neler. Şu anda bizi dinleyen abilerimiz o günleri <gülüyor> keyifle hatırlıyorlardır. Vallahi. Peki 40'larına yaklaşan e, dinleyicilerimize ve tabii ki bize. Hı hı. Yani benim de sonuçta 6-7 yıl sonra 40'lı yaşlarıma <gülüyor> gideceğim ben de. Ya bir dakika niye size öyle oluyor da ben böyle oluyor? Sen ee, önce ben hep önden önden, önden, önden önden giriyorum bakıyorum. Sen zaten askerde de öyle açıklamıyor muydun? Biz komandolar önden gideriz siz arkadan gelirsiniz diye. İşte en büyük hatam da bu. En sonda yapmam gereken şeyi en başta yapıyorum. Evet. Bir tavsiyem var mı? 40 yaşınıza şöyle girin. Böyle 40 girin. 40 yaşınıza vallahi. Aman hiç... bıyığı bırakın. Ben... Benim veya 40 olun ondan sonra bıyık bırakın. Hiç şey kurmayın. Hayal kurmayın ne derler ona şey hayalleri kurmayın 40 yaşıma şöyle gireceğim ben bu sene çok acayip bir parti diye düşünmüştüm. Hı hı. Öyle, after party gibi. After party gibi. Hatta yani başta after party düşünmüştüm yani öneririm. o şekle getirmiştim. Ama baktık ki maalesef işte sağlık sorunları sebebiyle evet, sağlık de. sorunları sebebiyle maalesef tepemizde bir kara bulutlar doğdu. <gülüyor> i̇şte orta demirci espri anlayışıyla <gülüyor> stüdyomuza girdi ve <gülüyor> şu anda bence yayınımız misyonunu tamamladı. <gülüyor> Vay, mutlu yıllar Ya ben bunu çekeceğim e, bir yere koyacağım Neye koyacağım Bak 40 yaşına gelince koyacak yer de bulamıyorsun Facebook'u var Twitter'ı var evet. Ay çok yoruldum ya Vallahi oktay bir şey getirdim <gülüyor> abi Evden Ay. Şöyle yapayım da Evden şöyle... değil de 100. yılda yol çalışması var ya <gülüyor> Evet oradan mı açayım? Oradan getirdim abi Sağ kurban olayım ee, Sevgili dinciler günaydın Sevgili Fahir Önç mutlu yıllar <gülüyor> sevgili... Ege, Ne yaptın <gülüyor> ee, Sevgilinizler biliyorsunuz e, 30, 40, 50 de tişörtler vardır. <gülüyor> bu ya, bu yaşların kaçırılmaması gerekir. Hem kendiniz hem çevreniz. Çevreniz açısından. Ne yapılır bu yaşlarda? Merdiven hislerisi. <gülüyor> Doğru. E, merdiven dayamak. Çünkü mesela 28'de ne bileyim 36'a falan. Onlar da falan... dayanıyor diye biliyorum Yok, ya. Onlar da olmaz. onlarda da 30 mesela 28'in 30'a merdiven dayadın gibi. Mesela 38-37... Odası bir merdiven, uzunca bir merdiven, 2 hmm. senelik. <gülüyor> Nasıl 28'den 30'da i̇şte merdiven? merdiven dayıyorsun, oradan hani az kaldı. 30'a. Merdiven dayadı. Hani tam olmadı da merdiven dayadı. Yani <gülüyor> dayamak isteyen her zaman dayar. <gülüyor> yani. burdan <gülüyor> bu anlaşılıyor. Başta. Ama yani tam yani böyle dayan dayandığı zaman sağlam duracak merdiven lan? Onlu yaşlarda olur. Ha, tam tam üstüne geldiğinde olur. Olur derler. derler. Ben ben de, ben de yani duyduğum bir şey bu. Derler Oktay. Onun için tekrar mutlu yıllar Çok ayı. teşekkür ederim Oktay Demirci bana bir merdiven getirdi. Eğer çok merak edenler bu sohbet ne üstüne gidiyor ee, diye. Twitter'a koyuyorum fotoğrafını. Twitter'a koyunuz Twitter. merdivenim ve ben. Çok Yeterli güzel. diye mesaj da gelebilir şeyden, Twitter'dan. Yeter. Dur da canım biraz tadını çıkarsın ne yeterli? Twitter'in sahibi Aman arınca kadar daha devam edeceğiz Ne oldu telefon mu? Tebrik orada. telefonları geliyor. Tebrik mi? Veya ustalardan merdiveni kim aldı telefonu da olabilir. <gülüyor> Al çatı kurabiyeleri kim yedi? Merdiveni, merdiveni. kim aldı? Biz sesini çıkarma Faizir benim hiçbir alakam yoktu. Al sen merdiveni sen götür şey... eve. Sen beni şey yap göster. Beyefendi dersin. Ben 40'ında merdiven dayanmış adamım O bu merdiven o merdiven. Ne bileyim ben sizinkinde olduğunu. Çok ver. düşündüm. Acaba tişört mü yaptırsam yoksa merdivenin direkt kendisini mi götürsem diye. En son ikisini de yaptıramadım. Bunu da şurada buldunca vay <gülüyor> değerlendir <Dayanamadım. gülüyor> değerlendirmek istedim. İyi yaptı. nokta. Eline sağlık. Ne kadar güzel. Radyomuzun her yerinde Mutlu Yıllar ifadeleri var sana. Bana yönelik ağır hakaret, ama ağır kutlamalar var. Vallahi çok hoşuma, hoşuma gitti. gitti. Benim, benim de hoşuma gitti ya. Ben Hatta o yazıları biliyorsunuz genelde şey okuma. Bence bugüne şey özgü olarak yani bugüne özel bu parmak iziyle açılan kapılar var ya evet. hepsi senin parmak izin olsun bence <gülüyor> niye onu yapmamışlar mi? çok hoş olabilirdi bence de çok hoş olurdu çok güzel olurdu yani Ay çok teşekkür ediyorum. Vallahi duygulandım. İnsan bir boğazına bir şeyler düğüm düğüm oldu veriyor yani. Hemen aklıma gelen hediyeler bunlar. Hayır. Başka. <gülüyor> i̇lk, i̇lk etapta aklımıza gelen <gülüyor> hediyeleri bana gönderebilirsiniz. Sen ne hissettin bugün sabah kalkınca? Vallahi bir bir denişiklik hissettim. Bir ferahlık. Vallahi bir denişiklik oldu mu? Vallahi olmaz mı ya? Hakikaten insan şey yapıyor yani. Hastanesi. Bak hastaneler reklamdır hemen. Bak benim konuşmamın üstüne hemen hastane reklamlarıdır. Daha konuşalım biraz ya. Kaç Allah. defa 40 yaşına girecek adam. adam. bir kere 40 yaşına giriyor. Vallahisa genel kendini bir garip bir mahsun hissediyor bir Oktay. Bir de yalnızım ya şu anda. Mahsun mu yaşlı mı? Ya mahsun yaşlı ya kendimi hani şey oluyor ya böyle. Ya, bayramda e, şey bekleyen akrabalarını bekleyen yaşlılar oluyor. Bunlar kullanıldı biliyorsun zamanında evet, reklamlarda. Doğru. Ne oğlum. Hani o hücum vardı ya o. Aynen o. Aynen o. Bir de siz yoksunuz ya. Nerede yokuz ne, ne diyorsun ya? Çok uğramıyoruz ya buna. Ondan değil de. <gülüyor> 40 yaşında var? değilsiniz ya. Etrafımda çok kırk eşitlerdi. Sen bir otobüs durağı gibi düşünüyorsun. <gülüyor> Anladım. Yani böyle. Bu Fahir'in çok çekik. Yani ben bunu yayınımız başlar başlamaz ilk programda söyleyecektim de şimdi denk geldi. Ney? Ee, bu Fahir'in. Bu Fahir'in diye konuşuyor. Bir gibi. pisliğinin e, sinyal. Bu yıl fark ettim ben. Bundan önce de hep oluyordu da. Ne Anlamadım ben. Nedir? Her bayramın son gününde arayıp beni neden aramadınız diye. <gülüyor> Böyle bir şaka espri gibi ama her bayram her bayram bu olunca demek ki hakikaten Elif bekliyor. Bekliyor yani. Sana oluyor mu bilmiyorum. Yoksa sen arıyor musun? Ben hayırlı, birinci, hayırlı. Ben hayırlı evlat olarak. Vallahi ben bir, hayırlı evlat. Ben birizilerim ya. Pırlanta gibi çocuk maşallah. Yani, niye abi? Ben her, her bayram... şeyi öğretmişler ortaya. ya. maşa bakmam. Sevdiğim adamı ararım yani. Her bayramın son gününün sabahında <gülüyor> 9 9.30 aslında... He. <gülüyor> ''Beni niye iyi bayramlar he?'' Ha, ne yaptı falan diye sonra en başta o tavrını yapıp sonra da utanıp galiba konuyu değiştirmeye çalışıyor. Yok 40 abi. yaşından sonra ben artık hep arayacağım. He, yani... Bayram olmadan da bir ihtiyacım var mı diye de arayacağım. Ah en hayırlısı olacaksın o zaman. Markete gidiyorum Fahir abi. Amca demeyeceğim tabii. tabii abi ki... de bana, abi, abi. abi yani abi, abi. gençler abi, fahir, fahir de ya Fahir yani, de. Ha, yok o abi. kadar da değil O, o kadar de. labalilik yeter yok hayır. Ya ama şey yani ben sana söyleyeyim. Benim 80 küsur yaşında abilerim var. Hani lerler ya böyle abilerimiz var falan diyor. Ondan sonra hep abisin. Hep abi işler yolunda söylerim. giderse. Eğer giderse 96'ya kadar abi olarak kalacaksın. Bedri Abi'nin koltuğunu mu aldın yani? Ya vallahi Bedri Abi bizim için idoldü. Çıta orası şu anda. Bir yanlışın olursa yalnız bir anda amcaya dönersin. Yok bir, bir de hareketine demek... bakar yani. Abi bir bir var. Necmi Abi var. O Bedra'nın üstü mü? O üstü 90. Ya bir öğrenemedik senin şu aile şeylerinizi falan. Biz çıkar soy ağacını çıkar bir şey. Game of Thrones'la <gülüyor> beraber. Soy ağacını da ağacı ya. Ben. Onun, onun bende daha taç. Şimdi hakikaten çok kritik bir dönemde Fahir. 40 yaşına girdin. hom strese sokuyorsunuz beni. Şu anda abi olarak takılma için her türlü altyapım var. Maşallah bu işte hayat tarzın falan filan. Fahir abi, Fahir abi. Bir gün bir yerde bir bir pantolon alırsın. Beli biraz yüksek olur. Bir gün bir bej bir takım elbise hoşuna gider böyle bir şey olur ve onunla beraber amcaya dönebilirsin. Yani o kadar kritik ki. Yani şey diyorsun. Ben amca adam. değilim. Kardeşim daha 42 yaşındayım falan desen de olmaz. Amcalıkla abilik arasında <gülüyor> çok ince bir, çizgi, bir var. çizgi var diyor örneği. Doğru, ben ona dikkat çok stresliyim ya. Kimi stres. böyle bir şey var olabilirim. mı amca denilecek bana diye? Amca denirse bozulurum, ağır konuşuyorum. Çok ya. dikkat etmen lazım. Hatta yani çok şey, pazarda şey diyor abla indirim. Ben nereden ablan alıyorum senin diyen ablalar var ya. İşte onlar ablalar da sen öyle der misin? İşte ben zaten terbiyesiz nereden amcan alıyorum diye konuşurum yani. He. Yani bir, vallahi çok korkuyorum ya. iki defa düşün. Ya bence ben bunu giyers. Bu korkuların korkularınız olur muyum? Yani bu korkuların konuşulacağı gün bugün değil. Çok özür dilerim. Bugün bırak... mutlulukla adam, adam 40 yaşını bir doya doya yaşadı şimdi beni bak karşınızda ağlatmayın. Bir gün bir bak... ayakkabı görecek mesela. Bu çok bağlı. Ben bunun aynısını Seydi gördüm markette gördüm oradan alırım dediğin anda marketin de marka <gülüyor> ismini verdiğim dakika iş bitmiştir. Bugün mesela ben yani bu tip acıklı olayları şey yapmayın ya benim karşımda ağlandı dün yine. Yapma ya. Hadi ya ne diye? Fahir Fahir diye. Fahirimiz Fahirimiz diye. Ya Yapma ya. Tabii abi ben artık iki günde bir doz <gülüyor> yiyorum yani. Bir de Fahir'in 40 yaşına girdiğini duysalardı daha da kötü olurlardı. Çok herhalde. kötü oldu. hiç söylemedim ben. Fahir 40. doğum gününde sana 40 years şarkısını çalıyorum. Ben de ilk defa dinleyeceğim. 40'lı tek bir şarkı bunu buldum çünkü. Ben hiç duymadım. Modern sabahlar Modern sabahlar ben bu şarkının devamını dinledim. Birinci tarafıyla aynı neredeyse. O aynı. yüzden bu noktada kesmemizi bize zaten zaman... sevdiğim şarkılardan değil. Değil evet. E çünkü bugün, bugün Fahir sadece Önçüz. Fahir Önç'ün şarkılarını dinlemeyeceğiz mi? Öyle konuşmadık Aa mı? doğru. Yalnız bu üçüncü oldu Fahir. 40 yaşına girdikten sonra sendeki ilk değişikliği kendinden o diye bahsetmek. Bundan önce böyle bir özelliğin yoktu. Yani vallahi ben fark etmiyorum. İşte biyolojik saat böyle bir şey yokta Demek ki o vallahi benim içimi tetikledi. Hiç bilinçli yapmıyorsun değil mi? Tıkır tıkır. Tıkır tıkır işliyor. Sistem tıkır tıkır işliyor. Ve hiç göstermiyorum değil mi Oktay? Hiç göstermiyorum. Hiç göstermiyorum. Yanımdaki merdiven olmasa ben hiç anlamam kırk olduğunu falan. Valla çünkü şu anda kimden 62'sinde diye bir habere bakıyorum. Ee, ben ben de, de, Dersin yani. Ya, hemen, hemen. Jane Neyim? Samer var. Jane Samer. O da ben de e, 73 senesinde. Benim doğduğum sene. Hemen doğumdan, hemen önce doğum günümden hemen önce... Ee, Live and Let Die diye James Bond filminde oynamıştı. O zamanlar tabii gencecik bir gencecik. hala Gencecik. Bond kızı. Bond kızıydı. Şimdi bir iki bu... kere Bond kızı olduktan sonra her yaşta Bond kızısın. Yemin ediyorum Veriyorlar hemen, gel hemen geliyor mu emekliliğin? Bu iki kere Bond kızı olunca. Senden iki Bond kızı daha geçtikten sonra maaşını yatmaya başlar. Ha, ama ondan önce ha. tabii Londra otobüslerine ama... binemez diye bir kart veriyorlar. Kart veriyorlar. Peki ah, iki, iki Bond filminde arka arkaya Mükerrer oynar oynarsan mı? öyle bond yok. yok öyle bir şey yok. Mükerrer bond kızı da ya yok. Bond kızıdır da bir tanesinde de vardır canım öyle şankanır zamanında falan yok yok şankanır yani. zaman. Emek, emekli bond kızı olarak tekrar karşımıza çıkıyordur. Yok. Ya demişler. Başka filmde oynaması da yasak da bazıları gene şey oluyor. Cemtin anlaşması gerekiyor oynamıyorlar mı? Vay be. Vay vay vay kere vay. E, i̇yi, iyi derken tabii günün olayı sadece benim doğum günüm değil. Biliyorsunuz ki önemli birkaç olay daha oldu. Bir tanesi bunlardan. Ege biliyor musun, bilmiyorsun. Gene futbola döneceğiz ama Fatih Terim görevden alınmış. Alınmak suretiyle e, şeye veda etti. Galatasaray'a veda etti. Niye böyle yaptılar? Ben onu anlamadım. Şimdi Fatih Terim çok başarılı olduğundan milli takımın başına gelmedi mi? Yok, o, o tam o şekil değil. Yani milli Başarıdan değil de başka şey bir var. başarı vardı da tam o şekilde değil derken oktay sen de hani şey sen Fatih Terim bak, geçen büyük, sene Galatasaray oktay. şampiyon yapmadı beyeyim. mı futboldan falan ya Hı. çok ben de hiç anlamıyorum da anlayacağım böyle şeylerdi, bir zaten bazı temel bir tane... şey temel bilgilerimiz var şimdi geçen sene şampiyon yapmadı mı takımı evet yaptı e, o da bir başarı göstergesi değil midir yani başka nedir Ege'nin gözünde evet ama değil canım benim gözümde ve dünyanın tek kriteri değil mi bu ya? Bir futbol takımının şampiyon olması, başarının tek göstergesi. Tek göstergesi. Yani başarılı oldu. Tamam kupayı aldık falan filan ama şey oldu yani. geç şimdi futbol sadece futbol değildir evet, diye bir şey futboldan var. Futboldan da öte diye bir şey var. Bir, bir şey var. O yüzden e, neler oluyor, neler bitiyor, kapılar, kapılar ardında neler dönüyor? Onu kimse bilmiyor da bir milyon tane teori var bu böyle hmm. oldu şu şöyle oldu işte falan şu şöyle oldu, olacak o yüzden oldu. bu böyle oldu falan diye. Zaten yani, şu futbolun sadece futbol olmaması en güzel tarafı yoksa hakikaten çok sıkıcı bir şey olacak. Yok yani. bence Türkiye'de değil. Bence bizim ülkemizde yine sıkıcı bir şey. Çünkü futbol tamam futbol sadece futbol değildir ama futbol, futbol da değil. olan da değildir yani futbol. O yüzden. Oktay Demirci gözlerini belerte belerte valla. konuşuyor o yüzden susuyoruz. Yani Ses. futbol sadece futbol değil ama biraz da futbol olsa iyi olurdu biraz gibi Biraz da spor da olsa olurdu. evet tabii canım biraz da e, Taraftar ne diyor bu işe? Spor konuşsak. Taraftar kabak gibi ortadan iki. Ama valla bu akşam, yarın akşam, hafta sonu, şey hafta içi böyle. başka bir şey konuşmaz. Zaten hafta sonu şimdi Galatasaray'ın maçı da olur. Eğer orada Menfi ya da de... Haftaya Juventus müsip... maçı mı var bir de? Var herhalde ya. Galatasaray'ın bir, şey, bir... Galatasaray bir takım maçları var önümüzdeki günlerde göreceğiz. Neyse Siz takımın ne başına... abi? Biz neyi mi konuştuk? Hmm. Valla benim... Pardon, küçük... kim geliyormuş takımın başına? Drogba. <gülüyor> Çare Drogba diyenler var o mu? Valla Çare Drogba diyenler posterler hazırlanmış. gördünüz mü? Çare putu Drogba diye. <gülüyor> o zaman darbeyle mi gelmiş oluyor Drogba? Aslında bir nevi öyle canım, oluyor. Demokratik. Demok Demok demokratik Demok süreç Demok işleyecek yani. Demokratik Demok süreç daha da işleyeceği benzer. Bakacağız ya. Zaten konuşacak konuşalım. zaten Hadi çok şey, ben şey vardı. Sen, ben sana haberdar edeyim dedim o, ya. Başka bir konuşulacak şey kalmasın diye bu yapıldı herhalde. Herhalde. Ee, Mavi istiridye değil miydi diye Burak Bey bir... Doğru haklı. Daha, ne ne haklı. demek istemiş <gülüyor> ben anlamadım. Daha haklı. Bizim aramızda başka sen yok ya yani. aramızda konuştuğumuz bir şey abi haklı. Ben hediyeyi paketlerken evet. ben konuştuğumuz bir konuyla ilgili. Haklı. Mavi diye doğru ya. Mavi papağan değil. Evet. Mavi papağan diye bir şey... Haklı biz polis dedi mi üstündeki bardan mı basketi? Mavi isteri dedi evet, Mavi isteri miydi? Mavi isteri. O mavi papan kaza blanca'daki. Mavi, mavi, zaman... zaman... mavi papan dedi mavi... Papağan... evet o kaza Tamam o zaman kaza doğru. Tamam haklı. Haklı beyefendi. Zeynep Hanım şey demiş mi? ki çok tebrik ederim Fahir Bey'i. Yalnız merdiven e, mantık olarak 9'lu yaşlarda dayanıyor olmalı. Haklı. <gülüyor> haklı. Haklı. <gülüyor> o da haklı. Ben de haklı. haklı. Burada ki, senin özür dilemen lazım. Benim özür dilemen lazım. 40 yaşında lazım. merdiveni getiren sensin. Evet 40 yaşında. Ama işte Sen getirdin diye ben dayadım yoksa ne dayayacağım? Böyle yani. Teorik yani. olarak doğru. Merdiven dayanmalı merdiven değil. Kendi kendine daşlanan merdiven. Dikelmeli merdiven getirdin. Ama olsun yine de dike, Ama... dikelecek e, sene 39. 39. 49'du. Ama bir yandan da yani önemli olan yaş dışı Önemli dışı olan merdiven. yani. <gülüyor> <gülüyor> dikebilirsin. Hilal Hanım demiş ki: "Fotoğraf nerede kaldı?" Haklı. Haklı. Haklı. Haklı, ben, haklı. <gülüyor> haklı doğru. Alişan Bey de kutlamış. Ondan sonra İrem Hanım kutlamış. İyi ki doğdun Fahir. Hilal Hanım kutlamış. Çağlar Bey ne demiş? Merdiven dayamak 2.3 üst üste. İleri bir yaşa yaklaşmak. 45'ine merdiven dayamış olabilir. O da. Haklı. Kutlamış. O da doğru. Herkes herkes, herkes bugün... haklı alınsın. Bir ben haksızım. Sen şu anda merdiveni diktin aslında. Yani Dike, geçen diktin sene... Mi, diktin mi dikelttin mi? Artık 40 yaşına geldiğin için merdiven kendisi dik duruyor gibi bir şey. Ha. ha. Bak olaylara bak olaylar. Olaylar olaylar. Bir Fatih Terim bir Fahir Önüş konuşuyoruz programda Evet vallahi, İkisinin de ortak özelliği ne? Adana olmasın! Bak yine kendinden <gülüyor> üçüncü teki şans olarak bahsetti. Vallahi bu dördüncü e oldu. Abi bu öyle bugün programa Adana'lılar damgasını vurdu. Fatih Terim bir tarafta, az sonra Kıvanç Tatlıtuğ'dan da bahsedeceğiz. O da Adana'lı. Sonra da değerli sanatçımız. Sonra İzimden. da otun matematik diğer ünlülerle devam edelim. Hayır, Yaşar'ı da anacağız. Yaşar'ı bitirme. andıktan sonra Karaan sevgili Karaa. Karaa. Bilge Hanım bu arada çok güzel şeyler söylemiş. Faiz teşekkür et. Teşekkür ederim. Ve evet, ha, çok... haklı diyebilir mi? Haklı. Haklı diyebiliriz. Murat Bey demiş ki bu şakalar sizi genç genç tutuyor. Genç bir <gülüyor> da <gülüyor> <gülüyor> yıllar önceki Çaleng hadisesinden sonra ilk kez genç dedim. genç dedim <gülüyor> Fahir Bey bu şakalar sizi genç tutuyor Melbourne'den sevgiler demiş Kurban sen Adana vardı. dedin ya onun evet. üzerine herhalde <gülüyor> bu arada Zeynep Hanım da e, Fatih Terim'in şarap gibi adam diye yorum geldi Fahir seninle ilgili kalite Ş şarap mı ama hani kav mu şey mi rezerv mi? Zaten kalitesi şarap herhalde yıllarca Dökme şarap gibi adamsın Sofra şarabı gibi adamsın anında tüket gitsin Şarap gibi adam Fahir Nice mutlu yıllara Sağ ol. kim hangi değerli insan? Sinan Bey. Sinan Bey Kurban olurum ona Zeynep Hanım demiş ki Real Madrid'den sonra yönetim laf sokmuş Fahir ee, Önce gibi oldu ama <gülüyor> yok Vadi Terim'e gitsin Fenerbahçe'yi yönetsin diye Öyle Öyle bir şey oldu mu ya? Bilmiyorum yani şimdi o, Öyle bir şey o yenilgiden oldu. sonra Herkes birbirine laf sokmuştur da Sonra Soğukkanlı devam so etmek sayılmaz lazım Sayılmaz o 6-1'den sonra ben bile laf soktum Birbirimize laf soktuk yani Bizde Hiç alakamız olmaması lazım <gülüyor> Sonra yani. Ünal Aysal telefon etmiş Başkan Fatih Terim'e İki kere Çıkmamış telefonu Çıkmamış bana. mesaj atmış dönmemiş Aa, o biraz şeymiş ama, ama o esnade bir bakmış Twitter'da yazıyor. Başkanın Yıldız'a demiş ki çok güzel ya demiş bizim telefonlara bakmıyor orada Twitter'da bir bakmış son tweetine bunu tam aradığı zamanlar demek ki baktı ve telefon elinden kapattı demiş. demiş canım sen meşgulsun diye yazmış ona da cevap gelmemiş çünkü orada insan inşallah canım ya diye bir şey bekliyor insan inşey cennet mi yem Ye yeah, yeah dedim yes. Ay, olaylar olaylar yani. Neyse doğum günümüze dönecek olursak Kenan abimiz demiş ki ikisi de imparator demiş. Herhalde <gülüyor> Fahir 3 <gülüyor> ve Fatih, Fatih Terim'den. Bundan sonra benim için hani işte şeyin e, ne derler biliyorsunuz imparator 2-3 tane var. Oğuz'a biliyorsunuz Fenerbahçeli Oğuz'un lakabı imparatordu gerçekten. Evet, doğru. Ee, Fatih Terim'in şey, imparatoru. İbrahim imparatör. Imparatör. Ülkemiz bir imparator cenneti. en zayıf imparator Fahir Öğünç Küçük imparator değil Küçük <gülüyor> Aa, Çok güzel. Küçük imparator falan yapıyor. Bir... genç hissettirir. Evet ya küçük imparator. Biraz bu cümlemi unutman lazım. Hem ama. genç hem böyle. Hem genç hissettirir. Junior seni. Junior diyeyim. Küçük olunca da cüce gibi bir şey oluyor. Yok canım niye cüce gibi olsun ya küçük. Maşallah delikte dalyan gibi falan. Ama yani zayıf ya fakir imparator. Zayıf imparator. Fakir imparatör. imparator doğru. <gülüyor> fakir imparator. Fakir babası gibi ama güzel. Keren abiye teşekkür ederiz. Vallahi çok güzel ilham verdi bize. Ondan sonra Fahir Örüncü'n 40. yılı kutlu olsun diyerek e, Ozan Bey Devlet Bahçeli'den Bir, hesap bir video yaptım, göndermiş Videonuzu <gülüyor> aldı ben onu kim gönderecek diye bekliyordum vallahi Ozan Bey gönderdi Hangi Ozan Bey Ozan Kayadıran Ozan, ya, ya. Ha, Huysuz ihtiyar Ozan Bey'le evet, tamam, tamam, Ben onu bekliyordum Toplamda 40 etçili aşikardı Bir takım hesaplardan sonra 40'a ulaşmaması da işin en güzel tarafı oldu İsterseniz azıcık mesajlar, mesajlar, reklam, reklam yani. Reklamlar reklamlar <gülüyor> Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bu şarkı çok güzel sevgili dinleyiciler. Bunu tekrar dinleyeceğiz. Dinleyeceğiz değil mi? Çünkü sevdiğim şarkılardan bir tanesi daha şey olmasın. Kadük hale gelmesin. Karımdan çok korkarım, yalandan korktuğum kadar. Kime ait? bu Kayahan. Kayahan. O da tabii güzel güzel ama o daha başka bir şey söylemiş. En güzel bestem. Gerçi o en çok dedi. yalandan korkuyordu değil mi? Evet doğru. Evet. Obama... Yalandan korkmuyordu benim bildiğim kadarıyla. <gülüyor> evet. Çok... doğrusu yalandan da korkuyordu da yalandan korktuğu kadar değil. Ben Haklı. de yalandan korkmam yalandan korktuğum kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz gerçekten katkıda bulundunuz. Ee, Başkan Obama dün bir toplantıda ki Birleşmiş Milletler toplantısıydı kendisi. Toplanma hakkı özel raportörü. Böyle şey çok hoşuma gidiyor ya. Böyle bir iki ülke öne oluyor Ya bütün milletler birleşip bir şey yesek diye falan diye Çünkü sonuçta bir dünyada yaşayan devletler Ya güzel. aynı kaptan yemek işte tabiri oradan çıkma ya Bir de birlikte yenen yemeğin tadı da ayrı oluyor değil mi Oktay? Tabii yani, yani yanlış bir, bir ayrı olanın da tadı ayrı oluyor Herkes bir şey getirdiği zaman mesela o, o e Yöresel oluyor güzel olur yani. Türkiye'den ne gidiyor acaba? Neredeydi? Nerede Amerika'da. Amerika'da canım. Amerika'da Amerika, değil mi? O zaman Cumhurbaşkanı mı götürdü? Cumhurbaşkanı gül Doğru, katılıyor galiba. Cumhurbaşkanı gül katılıyor. Yani her yöreden bir şey var. Kayseri'den bir şey gitmiştir abi o zaman. Pastörü Niye Kayseri'den gittiyse? gidiyor? Ya sadece Bevle'de... evde o vardır köşkte yani Cumhurbaşkanı. <gülüyor> evde dedin köşk. Köşkte <gülüyor> yani hazır bir şey götürmüşlerdir ya bozulmayacak. Ay keşke. Bir de bir de kuru baklava Amerika kola getirmiş. İki kasa. Çünkü yani, yani sonuçta kolayı biz bulduk abi falan diye böyle bir. Onun da yöresel lezzetleri yapmış. vallahi öyle yani. Kola mı? Evet tabi yani bir yandan. Kola. Ne şey, şey olmuş ya? İki kasa kimye getirecek burada demiş. <gülüyor> Ama <gülüyor> sonra bir açmış. Kaç, kaç milletli? Litrelik. Insan. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki kasa litrelik getirmiş. Ondan sonra. Bir şey abi. demiş yani. Her ülkeye bir şişe değil yalnız gazı kaçıyor öyle. Bir şey yapalım falan diye. Pet mi? Yoksa pet, şişe? Pet. Cam pet. Şişe mi? Cam pet. Şişe pet. mi kaldı ya Oktay? Var mı Amerika'da var ya. Vallahi Olsun. mi? Hmm. Vay be adamlardaki lükse Onların bak ya. Onların da depozitosunu Kerry şey takip etmiş. Biten şişeleri. Aslında ayran götürebilirdi ya. Ama orada uyuklarlar. Orada yaparız demişler yoğurt bulamamışlar. Yoğurt doğru düzgün bulamamışlar. Doğru. Oraların yoğurduyla olmuyor değil mi ayran? Olmaz. olmaz. Olmaz. Ne yoğurt olur ne cacık olur. Cacık bile olmaz. Hiçbir şey olmaz. Güzel doymuş mu herkes? Önemli olanlar. Herkes olunca... doymuş. Ondan sonra başkan da demiş ki... Başkan da demiş ki ne... 6 yıldır sigara içmiyorum çünkü karımdan çok korkuyorum. Obama'nın sigarayı bıraktığını 3 yıl önce biliyorsunuz karısı açıklamıştı. Kendi de açıklamıştı. Obama da bundan sonra sigarayı bıraktı içmeyecek değil mi Obama diye şöyle Öyle gözünü... Ha, kaçları, hakikaten kaçları benim dediğim kaldıran. gibi Birleşmiş Milletler toplantısı geyik mi olmuş? Vallahi, Vallahi ben bıraktım sigara iç. hiç Hiç içmiyorum. Ama kokuyodun falan demiş ya millet içiyor çünkü orada Birleşmiş Milletler Tabii. dedi millet herkes içiyor. Üstüme siniyor demiş. Bazı ülkeler var böyle niş nasıl içiyor biliyor musun? V yakıyor. Orada bir bardak hop dışarı Montla çıkıyor. Montla gitmiş montu dışarıda bırakmış. Kokuyor demişsin. siniyor demiş. Vallahi siniyor. Hakikaten siniyor. Deri monta hep sinmiş. İşte yani. Orada kimse bir şey demiyor değil mi? Burada sigara kime? içmez falan. Kimse Birleşmiş ha. Milletler şeyinde. Abi sonuçta Birleşmiş Milletler orası Konvansiyon salonunda bir şey diyor mu? Kim ne diyebilir? Der abi. Bizim ülkemizde Serbest kardeş. gelir bağır çağırır abi. Bir tek bankiminun hakkı Mankimun var da bankimin en büyüktür ya Yani bankimin de biliyorsun. Hakikaten öyle yani. Ve de otlakçı en çirkin tarafı. Hadi ya. Aa, Sizin ülkenizde ya. nasıl o kısallardaymış öyle alıyorum. Aa çok hoş ya. Marka ben ben veremiyor Zeyn. Bir ana. de e, şeyleri alıyormuş. Yere, yerel alıyormuş. tat diye mi alıyormuş? Hı -hı. Tabii, tabii. Bak bilmiyordum Sizin ben onu de değişik mi onu, ya Onu şeyini ne? yapıyor ya. Ne derler koleksiyonunu yapıyor. Paketin üstüne Hop, ismi, milletin tarih çabaladık. atıyormuş. Ya ne yapıyorsun <Gülüyor> bunu? Sen, bunu sen içme deyip kendisi mi alıyormuş? Alıyor onları koleksiyon. Beni seviyorsan içme diyormuş. Bak bunun lafı Neymiş beni seviyorsan içmeyeceksin İçmeyeceksin. Ve kimse benim cesaretimiz sınamasın mı diyormuş. Yırtarım bu paketi diyormuş. Aa işte böyle Neyse olaylar. Neyse yani iyi ki Bankimun yani böyle bir şey. Bankimun böyle da. bir hadise oldu. Dur daha bitmedi. En sevdiğim haber bacaklar tuval tuvaller bacak oldu çocuklar. Bu haberimiz bu kadardı <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. <gülüyor> bacaklar tuval oldu. Bizim Baca şey zamanında Ankara'da var mıydı o bilmiyorum da. Lise yıllarında ortaokulun sonuna doğru. Bacağı kop yeme. Yok heavy metal. Furyası sırasında evet. kota yazı yazma diye bir Aynen. şey vardı. Aynen, Ama abi. herkes kendi kotuna yazdığından ters yazılıyordu. Ha, ters yazılmaz normalde işte o herkes kotuna yazdığından dediğim ben onu çıkarıp yapmıştım. Çok da güzel yani olmuştu. Yani şey sen dışarıdan okunabilecek şekilde mi yaz? Evet tabii canım. Benim hep gördüğüm kodlarda şeydi. Kendine oturduğunda görebileceğin şekildeydi. Yalnız o biraz şalvar kottu falandı böyle bir de şey ne Bacaklar, derdi? Bacaklar tuval olmuştu zaten. Bacaklar yani. zaten komple tuvalde. Hep onun incelemesini çekiyoruz. Neyse e, Avrupa'da genç kızlar arasında yayılan bir moda çok bu. Çok merak ettim ben. Genç ettim kızlar bacaklarına çizdirdikleri e, resimlerini, fotoğraflarını çekip nerede paylaşıyorlar? İnstajramraj. Instagram veya Facebook. Facebook yani genel adıyla. Twitter. İnternet. Ha pardon. İnternette ne genel yapıyorlar paylaşıyorlar. Abi, o da hemen ben anladım soruyu. Teşekkürler lütfen. Nerede da. bulabiliyoruz internette? Onu da net de. söylersiniz. İnternete şey yaz. Bacaklar tuval, tuvaller bacak oldu yaz. Hemen çıkar mı? Çıkar. Dördüncü haber olarak. En Hayır, başta sana... bacaklarınızın tuval olmasını ister misiniz diye bir reklam çıkıyor çünkü. Sana bir soru geldi. İkisini de yaşamış insan olarak. İkisini de yaşamış derken? İşte söyleyeceğim şimdi ikisinin ne olduğunu. Hı hı. Ee, yani eğer şey sen cevap vermek istiyorsan keyfin yerindeyse bugün. çünkü bugün Verebilirsin. Ee, soruyorum. Dur bir dakika. Oktay Demirci soruyor. Soru yorum. Soruyor. Şut mm. vuruyorum. Sor Soruyorum. Soru. Mm. Soru yorum. Yoru. Mm. Soruyorum. Merhaba. Sevgili dinleyiciler hoş geldiniz. Bugün de sizden gelen soruları e, alıp kendim soruyormuş sizden gibi gelen yapıyorum. Soruları yorum katmadan soruyorum. Sizden gelen soruları ve Beyaz, dışarıdan gelen yorumları yorumsuz olarak soru yorum soruları yor, yorumsuz, gelen, olarak. yorumsuz olarak e, yoruyorum ve yor, soruyorum. Soruları hayra yoruyorum da. Soruları da hayrı alıyorum ve hayırları vesile olmasını diliyorum. Tıpkı programımızın e, giriş müziği gibi programımızda karışık <gülüyor> ve uzun. Evet bugün de yine sizlerden gelen soruları <gülüyor> evirip çevirip... Yine iki konumuz var. <gülüyor> Sanki kendimiz bulmuşuz gibi soruyoruz. E, her zaman olduğu gibi, her hafta olduğu gibi iki konumuz var. Bir tanesi izin verirseniz yoklama yapmak istiyorum <gülüyor> buradalar mı diye. Ege Bey. Merhaba. E, Fahir Bey. Merhaba. İkisi de burada. Sizler de buradasınız. Öncelikle böyle bir program yaptığınız için size e, İzmir'den katılıyorum ben. Bütün İzmirlilerin sevgisini saygısını. Çok teşekkür ederiz. Bize bir de size kibritten yapılmış bu kaskı çok te <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Ben de bu kaskı hep kafamda taşıyacağım. E, çok güzel oldu. Yakıştı mı? Yokuştu ama şimdi bunu çıkaracağım. Daha sonra takmak üzere kenara koyuyorum. Evet. Koyuyoruz. E, yorum. Gördüğünüz gibi programımız tam da girişimde olduğu gibi. anlamsız <gülüyor> ve karışık. E, bugünkü sorumuz... Fahir Bey e olacak. Çok teşekkürler. Çok yerinde bir soru öncelikle. Aman acele davrandım hemen. Aslında onu be özür dileyerek bir şey sormak istiyorum lafa kürme. Yani sadece Fahir Bey e sorular var. Bizi programı niye ça çağırdınız? Biz niye? Biz de konularımızı konuşmak istiyoruz. Siz kimsiniz? <gülüyor> ben Ege Kayaca İzmir temsilinden katıldım. Anladım yani. Körfezimizi daha da temizlemek istemiyorum. O konuda konuşmayacak mıyız? Sizi bu yorumunuzdan dolayı Tebrik ediyoruz. Programa katılma misyonunuzu tamamlamış renk oluyorsunuz. Atın, çok teşekkür ediyoruz ve sizi kenara alıyoruz. <gülüyor> Fahir Bey hoş geldiniz. Bugün size Onur Bey'den gelen soruyu sanki ben sormuşum gibi yönlendireceğim. Hazırsanız. Çok teşekkürler çok. Size sorum şu. 29-30 travması mı döver? 39-40 travması mı? Ben cevap verebilir miyim? Sizi kenara alıyoruz. <gülüyor> Fahir Bey buyurun. <gülüyor> Vallahi 39-40 döver. Evet. Sevgili <gülüyor> dinleyiciler, derinlikli programımızın bir kere daha sonuna geldik. Haftaya soruyorum da yeniden buluşmak üzere hoşça kalın. Soru, yorum soruyor. Soruyorum Soruyor. Rum Sor. uyuyorum yorum. Vuruyor. Soruyorum. Soru Soruyor, soruyor. soruyor ben de güzel program oldu. Çok güzel olmuş. ben hiç dinlememiştim. Benim de e, bir programım var. İntrosunu hiç dinlememiştim, şahane olmuş. Benim senin, senin programın nasıl? Ege, ya. Yani. Ege Kayacanla kınıyorum. Kını, yorum. K, nı, Kınıyorum. Efendim, bir şeyler Kınıyorum efendim. Benim, Merhaba, benim de... Kınıyor'uma hoş geldiniz. Ee, ben Ege Kayaca, bundan böyle gerek gördüğümüz zamanlarda bu özel programda buluşacağız. Ee, stüdyoda konuklarımız var, Oktay Demirci. Merhaba. Ve Fahir Öğüt, hoş geldiniz. Merhaba. Bak dikkat et, siz ben her programda aynı coşkuyla. Fahir Bey, sizi bir kenara alacağız. İlk Şimdi, sorumuz aaa. Oktay Demirci olacak. Oktay Buyurun. Bey, e, yayıncılık hayatınız boyunca yaptığınız özel programlarda evet. konuklarınızı bir kenara atıp sadece tek bir konukla konuştuğunuz oldu mu? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, buradan bana bu imkanı verdiğiniz için ee, yayıncılık dünyası biliyorsunuz zor, çetin. Ee, o kadar çok anım var ki bunlardan hangi birini sizinle paylaşayım <gülüyor> şu anda bilemedim. <gülüyor> Anlı değil de daha önce beni hiç programda bir kenara koydunuz mu? Teşekkür ederim. Valla çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Ee, hangi birinden başlayayım bilmiyorum da çok tabii çok anılar var. Hele canlı yayın. Canlı yayında çok anılar var. O zaman isterseniz panomuza bakalım. Bakalım panomuz size ne diyor? Kınıyorum. Hoşça kalın. Ege Kayacan'la kınıyorum. Kınıyorum. Kınıyorum. Kınıyor. Kın. Kınıyor. Hmm. Kınıyorum. İçimde kalacak. Sen, sen de kınıyorum. Diye. Kenara atıldı resmen program. <gülüyor> Vaalla ben de resmen programda kenara atıldı. Sen yap de hazır şeyi var, introsu var programda. Fahiroğlu'yla kınıyorum diye bir program. Aynısı ama olur. Aynısı olmaz ki. Yalnız burada Fahit Ulusun, sen yani. de benim yaptığım aynısını yaptın abi. <gülüyor> ne olacak? Abi bir şey soruyorumdur. Bir kınıyorum. Yayın kaldırır ya. Yani. Abi ben de veri yorum diye bir şey. Ha yapacan mı onu sen? Tabi veri yorumu yapacağım ya. Şimdi mi yapacağım? Neyse radyo sinyali yok. Ya benim bizdeymiş kar elimize mi? Byron 3'le veriyorum. Veri diyorum ve diyorum. Veriyorum. veriyorum. veriyorum. veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Veriyorum. Veri Veri veri veri veri veri veri. Oyum. Merhaba. Byron 3'le Hoş geldiniz bu hafta da. Her hafta olduğu gibi iki konuğumuz var. Öncelikle hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba hoş bulduk. Merhaba sevgili Ege, merhaba sevgili Oktay. Ben de... Ben programın tam formatını anlayamadım yalnız yani. Burada veriler yani bazıları şöyle diyor hani siz bir, bir, bir takım verileri hayra Doğru yormak ya. üzerine kurulu bir program evet. ama daha şimdi, çok şimdi programımızın anladım. konsepti öyle değil. Evet. Ee, ben burada her hafta iki kişiye söz veriyorum. Yer veriyorum. Program başlamadan önce madem bu kadar vermekten bahsettik biz de İzmir'imizden size bir damacanı şıra getirdik. Onu Aa, size veriyorum. Çok teşekkür ederim bu veriyorum. akıtmış yalnız dışına akıtmış her taraflar yapış yapış. O bidondan buraya aktarırken oldu. O Otobüs. bidondan bu bidona yol gider ee... türküsüyle. O bir bon be bon. Evet sevgili nokta eliniz boş geldi. Ben ben boş geldim vallahi. Yani programı for dediğim için <gülüyor> ben geldiniz. böyle kınıyorum gibi bir şey düşünmüştüm. Yani veriyorum olduğunu bilseydim yani. ben de bir şey getirirdim. Bir de küçük bir kelime <gülüyor> buraya gördüğünüz gibi Fire önşte veri tire yorum yorum, yorum yazılmış çok hoş. Bunu da kabul <gülüyor> e, <lütfen gülüyor> ediyorum. Ya ben hazırlıklı gelmedim ama çantamda e, daha önceden Bak adam eli bir, boş gelmemiş. Ben de size bir Bak, ben vermek size istiyorum. Küçük kardeşimize vereceğim bana diye bir şey yok. Veriyorum. Şu anda veriyorum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nedi Neli boş geldiniz? İşte boş boş geldik. Program formatını bilmiyorduk ama şu anda çantamdan e, zarf vardı. Onu vermek istiyorum size. İşte kaskı ver Kask. Kokulu zarf. Kokulu zarf. Onu vermek istiyorum. Aa, asla kokulu zarfı hayır diyemem doğrusu. Ve e, yani bunun manevi değeri çok yüksek. Yaklaşık 15-20 dakika önce bana verilmiş bir hediye. Bunu da size vermek istiyorum. E, tamamen kibrit Zaten... çöplerinden yapılmış bir kask. Çok. Buyurun takın kafanıza bakın. Bakayım, aa çok güzel nasıl yakıştı mı? Çok yakıştı ama sesiniz boğuk geliyor biraz. İsterseniz çıkarın sonra takarsın. Aa çıkarınca şey ama tam böyle indirdiğim zaman böyle oluyor güzel. Çok hızlı takılıp çı çı çı <gülüyor> çıkarsıyla <gülüyor> ünlü bir kastım. Bir şey kastır. soracağım, Buyurun. bir şey soracağım. Ne sor? ha hediye paylaşıldıkça güzeldi değil mi? Hediyenin hediyesi daha anlamlı kılıyordu değil mi? Hediyenin hediyesi derken? Yani sana ben? hediye edilmiş bir şey, başka birine hediye edersen... Borcan zarfet Zarf et, ikiyle zarf et ya da üçle zarf et. Ya Bir o, zarf et işte kaç o an, zarf. O anlaşılırsa kötü galiba. Hayır hayır. Aç Anlaşılınca an. güzel. İşte iki farklı i̇şte yaklaşım. Programımızın burada sonuna geldik. Haftaya yeniden <gülüyor> birlikte olacağız. Hoşçakalın. <gülüyor> i̇ki Yıllardır radyoculuk yapıyorum. En iğrenç programda. <gülüyor> <gülüyor> en iğrenç programda. Olsun ama yani gene sonuçta. Katılmış ay, olduk. Katılmış olduk ki yani o da güzel. Ha, scratch efektli bir fon vardı ne oldu ona demiştik. Scratch. Vıtı vıtı. Evet soru yoruma çok güzel olabilir falan demiş. Fon. Baktılar program boş. <gülüyor> Herkes bir yardımcı oluyor bir el atıyor. Prodüksiyonla, el prodüksiyonla şey. introsunu düzeltmeye çalışmış seni yapalım Sağ olsun. ay Buyurun efendim. Buyurun Oktay. İki. Neydi soruyorum ha sorunu o da söyleyeyim. bitti o da bitti iki program da bitti vallahi ya. Evet. Ya bugün şey verelim artık verelim. Bugün Pink Martini vereceğiz ya. Aa ne? doğru bugün Benim doğum günü bir hediye edem. vermiş oluyun ya. Abi sana vereceksin yani. Ben vereceğim. Doğum günü hediyem olur Sonra ne hediyem oğlum birazdan bir reklama şey falan. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Yeah! Çok yabanmış ya y yeah diye bağırmak. Neyse Benim gelmeden de... yapılması gereken şeyler listemde bu vardı. Bir gün ye diye bağırmak onu Şarkı deneyip ye diye bağırmak doğru söylüyorsun valla bundan sonra esas yapacaklarımız var. E, derdimiz şu aslına bakacak olursak. 26'sında kongresyumda Pink Martini konseri var. Yani Yalan yarın. mı? Kaba Buna yalan hesabla. diyebilecek kimse yok herhalde. Kimse yok kaba hesapla yarın. Yarın, yarın değil. Fahir Öncü'n doğum gününden hemen sonra. sonra. Bu Pardon. bir tesadüf mü? Değil. Tabii ki değil. Yani 26'sında buraya gelmesi Pink Parti'nin herhalde tesadüf, tesadüf olarak olamaz. açıklanamaz yani. Ee, Ve konserin bugün olmaması da tesadüf olamaz. Yani evet. Sonuçta doğum yerine... kutlamaların var, şeyin var. Yani... Gölgede kalsın istemiyor kimse. Bana birisi konserin bugün olmaması tesadüf dedi ağzını burnunu kırdım sevgili dinleyiciler. Ki hiç yapmayacağı şey gene Ama defa yaşından de önce yapması gereken şey birisinin bir lafının üstüne ağzını burnunu Hı -hı. kırması. Ee, 40 yaşını nasıl ne ne alacağız Ne yapacağız evet, kendimize Şimdi dedik ki Fahir'i biz çünkü Oktay'la hediye almadık Yani Oktay'ın da az önce stüdyoya getirdiği merdiveni Usta abilerimiz bize çok az bağırdıktan sonra geri aldılar Geri aldılar evet ee, Dedim bu hediye yapmayın geri alınmaz <gülüyor> Ala, geri Yani dedim hediye alıyorsunuz onu dedim ya Oktay'ım getirdi bana oh, Sonra Allah. dön dolaş konuyu şöyle bağladık 40 yaşına geldi Fahir'in artık kendi kendine Çünkü biz yani adamın gözünde Çoluk çocuğuz 40 yaşındaki adamın ihtiyaçlarını, beklentilerini bilmeden alacağımız hediye saçma sapan şeyler olur. Bir de yanlış hediye hakikaten çok çirkin bir şey. Yani o konuda da yanılmak istemiyoruz ve yardımlarınızı rica ediyoruz. Evet, Fahir 40 yaşında kendine ne hediye alsın? Evet. Bu konudaki yorumlarınızı bekliyoruz. Telefonumuz 210 30 30 diyelim ve neşemizi bulalım. Günaydın efendim. Merhaba, günaydın. Hoş geldiniz efendim. Kimle görüşüyoruz? Hoş bulduk, Tuba'dan. Tuba Hanım neredesiniz şu anda? Şu işe yürüyorum. Hı hı. Ay yazık ki işe yür, yürümeli evet, mi yaklaştım. gidiyorsunuz işinize? Siz kaç ee, yok, yaşındasınız Tuba Hanım? Bildim, yürüyorum. Ben 26 yaşındayım. 27 olacağım. Gencecik Ocakta. bir. Uzatım. Gencecik. Pırıl pırıl umutları yani vallahi çok güzel. <gülüyor> Teşekkür ederim. 26... Ay, doğum günü kutlu olsun bu arada. Çok teşekkürler Tuğba Hanım'cığım. 27'ye ne zaman giriyordunuz Tuba Hanım? Ocakta. 6 Ocak'ta. Mer merdiveni tutuyoruz o zaman ocağa kadar. <gülüyor> <gülüyor> Tuğba Hanım hemen cevabınızı alalım. Valla bir şey söyleyeceğim. Ben ne sorduğunuz açıkçası duymadım. Zaten <gülüyor> bu kadar hızlı telefon etmiş olamazdınız <gülüyor> onu duyup üstüne. Evet çünkü zaten yürüdüğüm için. Hani Razö'yü de dinleyemiyorum arayken. Ben birazcık da sistem etmek için aradım sizi. Aa, niye ne oldu? Aa, ne oldu? Çünkü sabah çok zor durumdaydım. Yardım ihtiyacım vardı. Dedim bana yardım etse etse Fahir yardım eder dedim. Siz de telefonlarımı açmadınız sizi. Ay, çok aradım. Valla şerefsizler. Bence... Kıyamayız size. Ne oldu? <gülüyor> ne da? oldu? Ne <gülüyor> da Arka başınızın. arkaya çok aradım size. Ya şimdi ben dolmuşa bindim Suriye'den evet. Ülkeye geliyorum güzel böyle yer bulmuşum dolmuşta oturmuşum kitabımı da açmışım kitap okuyorum tamam ondan sonra Aşri'ye gelirken dolmuşta doluydu polis durdurdu ceza kesti şimdi bize indirdiler dolmuşta emek metrosunun orada tam 50 dakika dolmuş bekledi yani 8 çeyrekten şu kadar tam 50'de kadar polis olduğu için bütün doğumuşlarda dolu olduğu için durmuyordu. Ben de binicilere seslenecektim. Emek metrosundan geçip de Ümitköy'e gelen varsa Ay, kesin, vardır, kesin, vardır. kesin vardır. Ya. Hatta Oktay geçti kesin oradan vardır. sabah. Kesin vardır. <gülüyor> Ondan sonra ben de ta Armada'ya kadar yürüdüm. Oradan Ümitköy ne şey ıı, otobüslerini aldım. Yok Ümitköy yine geçmedi de başka bir şeye bindim. Ümitköy köprüsünün altında indim. Köprüye çıktım. Oradan başka bir şey bir daha bindim. Şimdi indim yürüyorum artık şirkete yaklaştım. Kurbanım 26 yaşınıza ne çok olağsığdırmışsınız. Vallahi gerçekten evet, de üstelik 1 saate yani 2 saatte çektiğim çile 26 ben, yıl 6 artı 6 bir saat. saat. Yaşlandım ya ben bugün yaşlandım. Ve bu olaylar sırasında da bir yandan da bizi aradı onu ayrıca anlatmadı evet. Uğurhan'ın. Fark ettiniz evet, mi bilmiyorum bu, yani. Evet. Bu arada ben Dolmuş beklerken çünkü yani zaten Dolmuş çok az geçiyor. Geçenler de durmuyordu. Polis durmuyor var, çünkü çünkü polis var orada da. Çeviriyor yani. Ben de sizi <gülüyor> çok şey Kesin dedim yardım ederler dedim Ya ama. vallahi ya hakikaten. Vallahi. Ya, vallahi gelir alırdık. Gelir alır götürürdük gideceğiniz yere kadar öyle söyleyeyim ya. Ya teşekkür ederim. Bir daha ama yapmış <gülüyor> evet. kadar olduk değil mi? Bir dahaki polis ama... ceza kestiği zaman şey yapalım. Telefon açtım o zaman telefonlarım tamam, da. Açacağız. Tamam Belki yardıma ihtiyacı olan birileri vardır filan belki. Tamam. Ben öyle düşünüyorum. Doğru doğru. Yine. doğru. Çok teşekkürler. Benim yani o kadar stres yaşadım ki zaten sabah sabah. Yine... Yarın konser, yarın konserde atarım belki bu stresimi bir Aldınız mı bilet? <gülüyor> aldınız <gülüyor> mı <mu>? bilet? <gülüyor> Yok birazdan mut, onun e, mutluluk haberini alırım belki sizden. Ha, anladık. Çok teşekkür ederim. Sizi anladık sen. Tamam. Ha, tamam. O yüzden O yüzden önce bizi mahcup duruma düşürdünüz yani. <gülüyor> çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Çok ya, sağ olun. Çok yani... hınzırsınız. Hep bunlar yaşandı biliyoruz tabii biliyoruz, ki. Yok yok öyle anladık zaten. Öyle anladık aşk olsun, olsun. kendimizi. Ya gerçekten ya şey yapmıyorum aşk olsun. Aa, yok canım bizi biz niye zor durumda bırakacaksınız? Ya, i̇şe yeni gidiyorum. Ay kurban olur. Ne iş ne? Tuba Hanım ne işi? Mimarım ben. Mimarım Evet. evet. Ama mimar gibi mimar. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Sağ olun gelsin, İyi, günler. İyi günler. Sağ olun. Bir telefona bakmamız neleri mal oluyor? İşte, evet, yani, bir insanın insan hayatından hayatında bir saat çalıyor. Resmen zorlaştırdınız. Ama doğum günü tebrikleri geldi. Onlarla uğraştığımız için arada bir evet, bahanesi de. olmaz Ege. Doğru, o da doğru. Yani o başka şey, o başka şey. Hayır, yani o ayrı diyor. Yani. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba. Good morning. Welcome on board. Yeter, Buna da gelmedi diyorlar. Şey yok yani. Board dedim. Broth. Mrs Erbaş bir... demiş ki. Mrs Erbaş mı? Sana e, datça da yazlık top sakal uzun saç. Hu hu kimle görüşüyoruz? Alo. Merhaba hanımefendi. radyonun Aa, sesini kısar kısaltırsınız. Pardon. Estağfurullah. Ben Zeynep, Zeynep, Zeynep hanım. hanım hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. 40 yaş için çok güzel bir doğum günü e, şey Peki, düşündüm. Buyurun. Ancak güzel bir tatil olabilir diye düşündüm. Nerede ben... ama yani? Bu mesela arkadaşlarınızı size Casablanca'ya göndersin. Şöyle sıcak pas galik. Pas'a Arka... mı gideyim yani? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Casablanca deyince havalı duruyor da pas deyince o kadar havalı durmuyor. <gülüyor> Bilemiyorum ya yani arkadaşlarınızı size de güzellik yapar. Sıcak bir yere bir gönderin diyorsun. Arkadaşlarınız arkadaşlarınız dediğiniz biz, <gülüyor> biz miyiz? Biz çünkü çok evet. iyi bir de arkadaşı değiliz. Ben süreden de öyle değilim yani. Çok ben iki kere vurguladığınız için ben bir acaba bana mı sorumluluk geliyor diye şey yaptım. Ama da. özellikle iş arkadaşı diye belirtmediği için. Ya hayır ama şöyle demediniz mi? Biz sen karar ver biz yapacağız demediniz mi? Ama biz mi? bu Casablanca <gülüyor> diye düşünmedik ki. Biz çiçek çiçek bir şey yani. falan diye düşünmüştük. Ha. Peki efendim çok yani, teşekkür ediyoruz. Sağ olabilir. olun Zeynep Hanım. Şey. Çok, çok teşekkür, ederim teşekkür ederim Zeynep Hanım. Sağ olun sağ olun. <gülüyor> Buyurun beraber olsun hep beraber oldu çok teşekkür ederim. Yazdın mı bir kere? Fas yazdım ya. Ne kadar sevinim. Ne kadar heyecanlandım zaman, o Fas konusunda inanamazsınız. İnşallah ucuz ve güzel bir şey gelir şimdi. Günaydın <gülüyor> efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ersin. Ersin Bey buyurun dinliyoruz sizi. Ee, ben doğum günü hediyesi olarak bir özel emeklilik paketi düşündüm ama. Özel? 120... <gülüyor> özel emeklilik paketi. Bireysel, Bireysel emeklilik. emeklilik mi özel emeklilik? Hayır özel emeklilik. 25 devlet katkılı olandan değil ama. Nasıl Hı. oluyor bu özel emeklilik? Şimdi her sene bir parçasını aldığımız 60 yaşına kadar devam eden bir emeklilik paketi. Hı -hı. Bu sene bel üstüne çıkan emekli pantolonuyla başlıyoruz. Ha. Önümüzdeki sene okuma gözlüğüyle yukarıdan bakınca karşıdakine kızılabilen sonra kulak büyütme ameliyatı aynı o şekilde kulak büyütme ameliyatına zaten gerek yok yani çok aciliyeti yoksa kulak kendiliğinden büyür diyorlar uzmanlar kaş ektirme olabilir uzun kaş ektirme olabilir uzun kaş o da var otomatik bir şey soracağım Ersin Bey siz hakimsiniz konuya kaşa ektirilen uzun kaş aynı zamanda kulağa ekilen aynı malzeme mi yoksa kulağa ekilen uzun şey ayrı mı şimdi kıl betayına girmesi çok iyi olabilir ama burunla kulak aynı olabilir ama kaç sanırım farklı. Kaç farklı. Peki kaç farklı. çok teşekkür ediyoruz Çünkü Ersin Bey. Çünkü içeriden dışarı çıkıyor onların ortamı ayrı. O dışarıda zaten şey yapıyor. Birisi sera bitkisi gibi düşünün. Bir tanesi açık hava bitkisi gibi düşünün. Tam olarak. Tam ne olarak. kadar güzel örnek oldu. Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ersin Bey seni kırmadı fayrı doğum gününde Ya. Burak Bey tweet atmış demiş ki abi derim Deniz Kuvvetleri komutanlığının oradayım. İlk kere gideceğim. Bir anons eder misiniz? Bir <gülüyor> anons <gülüyor> <gülüyor> Valla Deniz Kuvvetleri'nin orada böyle... İlker var mı? Deniz Kuvvetleri'nin orada İlker var mı? 36-72 oradan geçsin. Burak, Burak var. Böyle yakışıklı bir kardeşimiz. Radyoculuğu da tersizciliğe gidiyor. indirdik yani. Burak <gülüyor> <gülüyor> telsizciliği. Günaydın <gülüyor> efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ee, Barış Önal'dan. Barış Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Ee, Batı kentinin arka taraflarındayım. Oradan gidecek olan var. <gülüyor> Nereye gidiyorsunuz? <gülüyor> OSTİM'e gidiyorum. OSTİM'e. OSTİM'e değil, değil OSTİM'e. Aman dur Ege yanlış yere göndermeyelim. Ostime gidecekler nerede beklesinler? Oradan biz. Siz nereden alsınlar? Barış Bey. 4 kişiye kadar alabilir herhalde. Valla Turgut Özal bunları üzerinden istediğimiz kişiyi alabilirim. Toplaya tamam, toplaya tamam, gidin ama cezayı yemeyin fazla müşteri almayın lütfen. <gülüyor> Buyurun. Yok burada çıkıntı yok. Önce radyonuzu da sesinin kısmınızı rica edelim biraz. Kıstım. Arabada okay. kimse yok herhalde değil mi Barış Bey? Yok yok. Tamam 4 kişiye kadar alabiliyorsunuz. <gülüyor> Onu netleştireyim diye ben sordum. Evet ne ne al, ne alsın Feri kendine? 40 hediye edeceği olarak. Eee motosiklet kullanmayı bilmiyorsa motosiklet ehliyeti hediye edebilirsiniz ona. Yok, Yok. var var ehliyet oh. var. Ehliyeti var. Bir motorumuz eksik. Motor mu alayım? O, o o zaman direkt motor alayım ben. Ama ne alacağız? Ne tür motor alacağız? Türlü bir dünya ee, biliyorsunuz o motor. Eee ya benim çok şey böyle biraz daha eski model 1000 GS gibi modelleri var. Şahsen ben ondan kullanıyorum. Hı hı. Ee, Ama tam böyle andropo <gülüyor> havasını veriyor mu yoksa Yok, hiç Yok vermez şey o. Duruyor. O vermez. Neyi veriyor mu pardon? Andropo havasını vermiyor daha o değil mi? Hayır hayır hayır. O o 65 üzeri böyle haleller veriyor bence. Tamam, o zaman ondan alacağız. Ya, yani, alacağız fark, farkı neye göre şey yani, alacağız? Burada zaten önemli, para önemli değil. O konuyu söylemiş miydim bilmiyorum ama. Onu niye söylemedim Fairoğlu? Para konusunu düşünmek <gülüyor> daha istemiyorum yani. Onu söyleyeyim baştan. Elke efendim, çok sağ olun oh, Barış Bey. çok sağ olun. Hoşçakalın, güle güle. Bir şey söyleyeyim mi? Benim de aklıma gelmişti bu motor. Motor. Ya onu Ozan Bey de söylemiş. Motor ve deri ceket söylenmiş miydi diye. Yani aslında deri ceket de güzel giderdi ya. Deri ceket de birileri... Yani deri pantolonuna karşı bir tavrım, tavrım var mı? deri ceket benden... Hayır. Deri pantolonuna karşı bir tavrım var mı? Yok canım. Deri yani pantolonuna karşı bir tavrım var mı? Günaydın efendim. Günaydınlar, merhaba. Kimle görüşüyoruz efendim? İrem Ersin. İrem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim. Hoş bulduk. Yalnız bir şey söylemek isterim ben hediyenin ne olacağını söyleyeceğim ama... Hı <Gülüyor> hı. Bir sinir bozukluğuna, bir moral bozukluğuna mahalle vermek istemem yani. Söylemeye de bilirim Yok isterseniz. canım niye öyle olsun? Adam çok ne tamam. bugün? Sizde bir kötü ee, niyeti olacağını düşünüyorum. evet yani ha? neyse öyle bir şey yarattınız yani. Evet, yani Yok, var. ben o zaman söyleyeyim bir saat alabilirsiniz. İçinde de pil olmayacak. Pilsiz kurmalı saat alın diyorsunuz. Ben anlamadım. Evet. Nasıl kur... anlamadınız yani şimdi? Ya saatin bitmiş, pilin bitmiş demek yani hani. Kırk olmuşum artık. Hmm. Şey hmm. alo. alo, alo, Ses gitmiyor. <gülüyor> Ses <İrem> alo. <gülüyor> alo, alo. <gülüyor> Modelimiz yani, değil de sinirimiz bozuldu. Ama İrem Hanım 40 yaşında kocaman adamla böyle şey yapılır mı ya? Ama Va hayır ya 40 yani. Git bitmesine. Ya. Saat kutusunun içinde yazacak mı bu? Pili yok çünkü pili bitmiş anlamında. Bu sallamalı, sallamalı çalışıyor ya. 3 nokta yazabilir. Yok yok sağlamalı çalışanlar var ya pilsiz. Ne deniyordu onlara Oktay? Sağlamamalı. Sağlamamalı. Evet. Ha o sağlamalı evet. saatler gibi düşünmek lazım. Evet, Pile gerek yok. Gibi. Tamam ya. ya sen anladıysan sorun yok Fatih. Yani Evet o anladıysan sorun yok zaten. Özellikle fakat mi olması lazım yoksa herhangi pilsiz bir şey olur mu? Mesela <gülüyor> uzaktan <gülüyor> kumanda. Şey Mesela benim aklıma şey geldi. Şarjı bitmiş bir tablet bilgisayar. <gülüyor> ama şarjı Aa, ve evet, kablosu da yok. Şarj kablosu yok ve şey tarafının şarjın gireceği tarafı sakız yapıştırılmış. Sonunda idare. Ben bozmuşum. <gülüyor> bozmuşum. Yani işte hani şarj, şarj, de, şarj, de, şarj, de, şarj de edemem. Şarj edemem diye. O da olur. Edemem olabilir. Evet, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Sağlıyorum İyarem Hanım. Hiç unutmayacağım sizi İyarem Hanım. Yılmaz e, 70 yaşında ne alacaksın? Pardon saatler <gülüyor> alabilir miyim kıracak <gülüyor> mısın kolu? Vallahi demek öyle. Kinetik öyle. saatmiş onun adı ya. Kinetik kinetik Sallama ya. Sallamaçlı saat aynı işle. Günaydın kinetik. efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Filinta. Filinta. Beyefendi bütün yaşam enerjinizi getirdiniz <gülüyor> bize bu sabah. Yok ya. <gülüyor> yaşam enerjisi Firder'de ya. Ya olur mu ya? <gülüyor> ne oldu size bu sabah bir az mı uyudunuz? Yorgun mu kalktınız? Kahvaltısız mısınız? Bir şey geliyor sesiniz. Tatsız geliyor. Hayırdır? Ha olabilir biraz erken kalktım atölyeye gidiyorum da malzemeler gelmiş erken gelmiş. Ne atölyesi beyefendim? Heykel. heykel. Heykel ama şimdi heykel atölyesi deyince malzeme değil sanki böyle sevkiyat varmış falan gibi oldu. Böyle bir, ya, bir 35 ton kadar bir mermer gelecekti biraz erken gelmiş. Nakliyeciler sabah aradı da. Nakliyecilerle erken, onlar indiriyor değil mi? Yoksa abi biz getiriyoruz sadece karışmıyoruz Bu 35 tonu siz indirmeyeceğiniz değil mi? Tek başımıza. Ben, ben indireceğim. 35 abi. ton mu gerçekten filin Evet. evet. Şimdi o zaman bu heykel tıraşların Fiziken de güçlü olması Gerekliliği gibi bir şey var mı ya yani Olmazsa iyi olur Sadece bir sanatçı görüşünün ötesinde Bir şey de gerekiyor galiba Yani şöyle işte 1.90 boy olacak En az bir 100 kilo olacak biraz atletik sporcu olacağım size. Mermerle güleşeceksin yani. Mermerle güleşeceksin abi Evet güreş demişken ben aslında o Oktay kardeşime iyi bir hediye düşündüm. Oktay'ın ne evet. hediye bana, düşünüyorsun? Bana, bana mı? Bana Fahir Fahir doğum gününde bu da bana en büyük sürpriz oldu. Valla bana... <gülüyor> Oktay, Oktay onun ölçüden bana biraz daha yakın. Fahir, Fahir biliyorum. Fahir, Fahir çok güzel. Fahir'e de olur. Buyurun. Fahir'e de olur. Şimdi abi. <gülüyor> Hepinize de olur aslında. Aynı yaştayız. O, hani o pil bitti falan muhabbeti var ya. Evet. Aslında e, diyorum ki pilin bitmediğini göstermek için. Herhalde 40 yaşlardan en güzel diye şöyle bir bir artı bir stüdyo daire şehrin zula bir taraflarında orada da arkadaşımız pilin bitmediğini muhtemelen gösterecektir. Şarjlı yani elektrik prizi tabii. olan bir daire diyorsun. Evet. Ben de zannettim bir büstünü yapayım falan filan. Vallahi öyle ben de bir heveslendiydim ama neyse artık. O, stüdyoda o kolay ya. hazır o, kolay ben, şimdi şey de yok yani kaçacak yeriniz de yok malzemem yok falan diye 35, 35 tonlar bize ton bizim, bizim, bizim benim kafada çok büyük değil yani e, 50 60 30. kiloya çıkar faaliyetin. Hayır yani. <gülüyor> çıkar. Gelin bir boş zamanınızla <gülüyor> bakalım. Gerçi o vesikala kadar <gülüyor> Siz... değildi. Boş zaman dediğiniz ne kadar süre? Siz bunu bir taşıyın da şu 35 tonu ondan sonra gelelim. Evet doğru tabii. hakikaten. Bir yorulsun sanki, ondan sonra. Ben sanki şey... adama ihtiyacı varmış gibi ben öyle hissettim <gülüyor> evet. yani. Peki çok teşekkür, <gülüyor> çok teşekkür ederim abi. efendim. Sağolun. Sağ Programı, sağ sağ Programı sakın çok güzel şey. Craigslist gibi. Vastaya ihtiyaç olanlar. Efendim mermer taşınacak adama ihtiyaç olanlar. Hep duyuru panosu. Hep. Hep. <gülüyor> Hep. Yalnız çok güzel hediyeler geliyor Fahir. Evet vallahi çok güzel geliyor Fahir. bir reklam bana... ajansı ge teklifi geldi mesela. Açayım açayım mı? Marikaki'den. Reklam ajansı açsın Fahir demiş. Çok Med güzel. Şey. gibi. Aa. Yani demiş yürür yürür gider demiş. Yürür giderdi. Avdi dememişti de. öyle. Abi sonuçta işte bir şey söyleyeyim mi? Herkes reklam veriyor. Bu herife de halkla ilişkilerim. Yok bunu tam müdür yapacak 10 kişi geçiyor mesela sokakta. 10 kişi reklam verse. Bitti kaç insan var Türkiye'de? <gülüyor> O kadar ona Öyle. ona, ona bu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Elif ben. Elif Hanım buyurun dinliyoruz. Ee, bence 40 yaş 7'si olarak e, beni Pink Martini Martin kontörü gönderebilirsiniz. Çok büyük sevap. Evet ya yazıktır. Vallahi Abi. çok güzel. Gerçekten. Ben de çok mantıklı istiyorum. Ben çünkü istiyorum. sizden bir hayır duası alacağım sanırım böyle durumda ve <gülüyor> hiç sırtım yere gelmeyecek değil mi bundan sonra? <gülüyor> evet. İki haftadır böyle zaten sapla e, gibi hadi her gün her gün arıyorum hiçbir şekilde kazanamadım Allah Bence Allah. çok iyi bir özel olur yani sebeye. İyi, i̇yi bir hediye olur. olur. Niye peki ping evet. Neden Pink partini? O zaman sorusu geliyor aklıma. 40 yaşa uygun çünkü Faiz. Yani, <gülüyor> yani <gülüyor> ilgili konserse bir olduğunu ben şey de verebilirim. Ancelik abvar da verebilirim. Yo, ya yani, o geçmedi mi o konser? Hayır Yok, o daha. O zaman daha da olur. O da olur. O da oluruz ama. Ya, zaten yaptık sanatmuz. Ciao ya Pink partini artık sizden de hani biraz daha Tatil İşte Anjelik Ağabey vardı, olur. aynısı olur. Yani. Yaşına uygun bir şeyler. Yaşın Peki çok teşekkürler, çok teşekkürler Elif Hanım. Ne olabilir? Yani artık böyle bir kaplıca tatilleri gibi. Kaplıca Bizi daha da atlatacak şeyler. Ha, tabii Temizlerimize tabii de... iyi gelecek. Mafsallarını. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mafsallarıma. <gülüyor> Ay çok iyi oldu. <gülüyor> Peki efendim çok teşekkürler. Biz bakalım şimdi kaplıca filmlerden ki... reklam sırasında. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Nativs metis Faire e bir doğum günü hediyesi de, var kabul buyurur. Kabul buyurmaz mıyım ya? O şura gittim Faire. En sevdiğim şarkı Nativsels. Esas moralini That's... yerine getirecek şey de her zaman olduğu gibi Get It Right Fon. Hey yo. Ya, exactly. Get, right. get It Right. Get It Right. Abi biliyorsunuz beni var ya ufacık şeylerle nasıl mutlu edeceğinizi çok iyi biliyorsunuz Vay, ya. Vay sevgili dinleyicilerimiz şöyle bir dünya yarattı sana. Abi giriyorsun. Adeta bir soru olsa yaşattılar beni. Stüdyo dairene giriyorsun anahtarınla. Ondan <gülüyor> sonra. Şirin İzbe köşesindeki stüdyo Bir bakıyorsun fokur fokur kaynıyorsa Hemen giriyorsun orada bir <gülüyor> kaplıca gibi duşunu alıyorsun. Saat kaç diye bir bakıyorsun. Saat kaç diyorsun. Aa Pili bitmiş Aa Casablanca uçağıma ne kadar kalmış diye bir bakıyorsun Pil bitmiş. Sonra <gülüyor> duvar sayından bakıyor hesabını yapıp. Motörle. Aşağı inip motoruna binip atlayıp Bankaya uğrayıp çünkü emeklilik <gülüyor> şeyini yatıracaksın Hayır <gülüyor> Emeklilik primini yatıracaksın aylık Onu yatırıp ondan sonra Kazablanca'ya gidiyorsun Bitti Çok gitti güzel. ya işte bu, daha bunun ötesinde bir şey yok Geçerken de Tuğba Hanım'ı şey yapıyorum <gülüyor> evet çok güzelmiş. <gülüyor> Tuğba Hanımı geçerken oradan şey Ümit köyü bırakıyorum. Umit köyü e bırakmam, e bırakmam, bırakmam gerekiyor. Yoksa yani. kaza kadar rahat edemezsin, huzur bulamazsın. Huzur bulamazsın. Gerçekten bu 40 yaşımın ve sonrasının huzur içinde geçmesi için galiba bir şey akıtmam gerekiyor, bir bedel ödemem gerekiyor ve ben bu bedeli ödemeye hazırım. Bu bedeli de Tuğba Hanıma vererek bugünkü ödülü çünkü yoksa o benim başımda bir lanet, lanet olarak kalacak ve yardım istediğinde edemedik ve hep rüyalarımda hep böyle kabuslarımda göreceğim. Herkese çok teşekkürler. Gelenlere, gülenlere teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra Tuğba <gülüyor> Hanım kazandı. Tuğba Hanım bizi dinliyor mu dinlemiyor mu bilmiyoruz. Biliyorsunuz soyadı yok. Bu kız ceizli nasıl? Ne yapacağız? Vardır yani? soyadı, vardır Tuğba Hanım'ı yok. Hanım parantez içinde 26-27 yazmışım ben buraya. 26-27 <gülüyor> yaşlarında bir Tuğba Hanım arıyoruz. 86-87 mi? 79-80 mi? O 88-89 falan. 88-89 doğru. Ee... Evet. O zaman son şeylerini alalım Fahir. son Bugünkü teyip. son sözlerini alalım. Veda'nı yap. Veda'lar asla tükenmez. Yeniden merhaba demek için bir hoşçakal gereklidir yani. Evet, Onlara <gülüyor> söyledim ki yani bu koncağı belliydi yani. <gülüyor> Hakikaten. Benim hatam. Okay cümleni söylerken içinde veda geçince ne diyeceği belli oluyor. Ya belliydi yani. O benim hatam. Soğuk bir çarşamba olacak sevgili dinleyiciler. Dikkatli olun. Hastalanmayın. Tam mevsim geçişlerinde yarın sabah 40 yaşında bir arkadaşımızla yeniden stüdyoda buluşacağız sizlerle modern sabahlarda. Blondie ile veda ediyoruz. Hoşçakalın. mükemmel bir gün olacak.